İkinci Kısım Medine Dönemi Birinci Merhale Devletin Kuruluşu Medine'ye hicretten Hendek Gazvesi'ne Bir özelliğin unsurları içerisinde mümkün olduğu kadar zaman silsilesi esas alınmıştır. Bu çerçevede benzer ve ortak durumlar incelenmiştir. Birinci Özellik Kureyş ve müttefikleri dışındaki düşmanlarla sulh yapmak Medine Antlaşması ve Yahudilerle yapılan sulh Medine'de kuvvet ve nüfus sahibi olan Yahudilere karşı bir savaş açmak Resulullah Aleyhisselam'ın ve Müslümanların menfaatine değildi. Zira onlar da ehli kitaptı. Müslümanlar Yahudilerin Müslüman olacaklarını umuyordu. Ensarla muhacirin arasındaki ilişkileri düzenleme konusunda da bir takım hükümler içeren Medine antlaşması, genel olarak Müslümanlarla Yahudiler arasındaki ilişkileri düzenleme meselesini iki bölümde ele alıyordu. Birinci bölüm, Müslüman toplumlarının içerisinde yaşayan Yahudiler. İkinci bölüm, toplumları ve yurtları Müslümanlardan uzak ve ayrı olan Yahudiler. Birinci bölümde antlaşma vesikası şunları zikrediyor. Muharip oldukları sürece Yahudiler, müminlerle beraber infakta bulunacaklardır. Yahudilerden Avf oğulları, müminlerle beraber yaşayan bir ümmettir. Yahudilerin dinleri kendilerine, Müslümanların dinleri de kendilerinedir. Her iki tarafta kendilerinden ve kendilerine tabi olanlardan sorumludur. Antlaşmaya uymayıp zulmeden ve kötülük yapanlar, kendilerini ve kendi ailelerini helak etmiş olurlar. Avf oğulları Yahudileri için geçerli olanlar, Neccar oğulları Yahudileri için de geçerlidir. Avf oğulları Yahudileri için geçerli olanlar, Haris oğulları Yahudileri için de geçerlidir. Avf oğulları Yahudileri için geçerli olanlar, Saide oğulları Yahudileri için de geçerlidir. Avf oğulları Yahudileri için geçerli olanlar, Episode. Evs oğulları Yahudileri için de geçerlidir. Avf oğulları Yahudileri için geçerli olanlar, Salebe oğulları Yahudileri için de geçerlidir. Ancak zulmedenler ve kötülük yapanlar kendilerini ve kendi ailelerini helak etmiş olurlar. Salebe'ye öbek olanlar da kendileri gibidir. Alfa oğulları Yahudileri için geçerli olanlar şu Taybe oğulları için de geçerlidir. Kötülükler ortadan kalkmalı ve sadece iyilik yapılmalıdır. Salebe'ye tabi olanlar da kendileri gibidir. Yahudi öbeğinden olanlar da kendileri gibidir. Muhammed aleyhisselamın izni olmaksızın kimse bu kuralların dışına çıkamaz ve kimse yarasının intikamından alıkonulamaz. Kim bir kötülük ederse kendine ve ailesine kötülük etmiş olur. Ancak zulmedilenler hariç. Şüphesiz Allah bunda daha iyisini bilir ve yerine getirir. İkinci bölümün vesikası da şunları zikrediyor. Yahudilerin nafakaları kendilerine, Müslümanların nafakaları da kendilerinedir. Bu sahifenin ehline, antlaşmayı yapanlara, savaş açanlara karşı birbirlerine yardımcı olacaklardır. Birbirlerine öğüt ve nasihat verip, kötülükleri bir kenara bırakarak birbirlerine iyilikte bulunacaklardır. Hiç kimse müttefikine kötülükte bulunmayacaktır. Mazluma yardım edilecektir. Muharip oldukları müddetçe, Yahudiler, müminlerle beraber infak edeceklerdir. Bu sahifenin ehline Yesrib'in içi haramdır. Himaye altına alınan kişi alanın kendi nefsi gibidir. Kötülük ve fenalıklara karşı konulur. Ehlinin izni olmaksızın hiçbir kadın himaye altına alınamaz. Bu sahifenin ehli arasında antlaşmayı bozmaya sebebiyet verebileceğinden korkulan bir olay veya çekişme olursa başvurulacak yer Allah Azze ve Celle ve Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselam'dır. Şüphesiz Allah bu sahifenin içindekilerden daha iyisini ve doğrusunu bilir. Kureyş ve onlara yardım edenler himaye altına alınmayacaktır. Yesrib'e baskın yapanlara karşı birbirlerine yardım edeceklerdir. Sulh yapıp sineye çekmeye çağrıldıklarında sulh yapıp sineye çekeceklerdir. Bu gibi şeylere çağrıldıkları zaman müminlere uyuyacaklardır. Ancak dine karşı savaşanlar müstesna. Herkesin payı kendisine kefil olan taraftandır. Bu sahifenin ehli için geçerli olanlar, Evs Yahudilerinin kendileri ve onlara tabi olanlar için de geçerlidir. Bu sahifenin ehlinden kesin olarak iyilik göreceklerdir. Kötülük yok, sadece iyilik vardır. Kim ne yaparsa kendi nefsine yapar. Şüphesiz Allah bu sahifenin içindekilerden daha iyisini ve doğrusunu bilir. Zalim ve günahkarlar bu yazıya engel teşkil etmezler. Medine'de oturan da Medine'den çıkan da eman yani güven içerisindedir. Ancak zulmedenler ve günahkarlar hariç. Şüphesiz Allah iyilik yapanları himaye altına alır ve korur. Allah'ın elçisi Muhammed de aleyhisselam. MÜŞRIKLERLE OLAN MÜNASEBETLER İdeolojik olarak bir müşrik toplumuna izin verilmemiş fakat müşrikler kabilesel bir toplum olarak ele alınmışlardır. Bu bakış açısından hareketle antlaşmaya, İslam toplumu içerisindeki müşriklerin ilişkilerini tahakküm altına alacak şu madde konulmuştur. Hiçbir müşrik Kureyş'in malını ve ondan bir kişiyi himayesi altına alamaz ve müminle onun arasına giremez. Kim bir mümin öldürürse maktulün velisi hakkından vazgeçmediği sürece kısas uygulanır. Peygamber devleti olan ilk İslam devletinde dinlerin değişik olmasına rağmen bu toplumun fertleri arasındaki ilişkiler bu şekilde düzenlenmiştir. Bu antlaşma herkese tam bir adalet ve huzur getirmiş ve rıza ile karşılanmıştır. Bu devlette herkesin hak ve hukuku güvence altındadır. Herkesin görevleri bellidir. Bütün gruplarıyla bu İslam vatanının fertlerinin bir tek düşmanı vardır. O da Kureyş'tir. Hepsinin ona karşı savaşması gerekir ve onunla ittifak etmek kesinlikle yasaktır. Damre oğulları ile yapılan eman, güvence sözleşmesi. Hicretin ikinci yılının Safer ayında Ebba veya Vidan gazvesinden sonra yapılmıştır. Amr bin Muhşi Damri ile ittifak antlaşması yapıldı. Bu kişi zamanında Damre oğullarının efendisiydi. Bu antlaşmanın metni şudur. Bu yazı Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselam'dan Damre oğullarınadır. Onların malları ve nefisleri güvence altındadır. Allah'ın dinine karşı savaşmadıkları müddetçe kendilerine savaş açanlara karşı yardım olunacaklardır. Peygamber kendilerini yardıma çağırdığında icabet edeceklerdir. Bu Resulullah Aleyhisselam'ın yapmış olduğu ilk savaştır. Müdlic oğullarıyla savaşmamak üzere yapılan sözleşme. Hicretin ikinci senesinde Cemâdil Ula ayında Aşire Gazvesinden sonra yapılmıştır. Bu antlaşma Müdlic oğullarıyla onların Damre oğullarından olan müttefikleriyle yapılmıştır. Du Metul Cendel ahalisinin savaşı bırakması. Bu olay Hicretin 5. yılında Uhud harbinin akabinde kabilelerin Müslümanlara baş kaldırmaya yeltenmesiyle Peygamber Efendimizin bu kabilelerin Medine'yi işgal etmek için Şam civarında hazırlık yaptıkları yolunda kendisine getirilen haber sonucu harekete geçtiği zaman olmuştur. Dûmetül Metul Cendel ahalisine gelince. Her tarafa dağılmışlar ve Müslümanlar yurtlarına indiklerinde kimseyi bulamamışlardır. Resulullah Aleyhisselam orada birkaç gün kalıp her tarafa seriyeler göndermiş, orduyu dağıtmış fakat onlardan hiç kimseye rastlayamamıştır. Sonra Medine'ye dönmüştür. Bu gazvede Ayine İbn Husn'la sulh yapılmıştır. Uzak veya yakın bütün bu kabilelerle yapılan anlaşma ve ittifaklar düşmanın gücünü azaltmak ve sadece Kureyş'le tek bir cephe açmak içindi. Bu şekilde diğer cephelerden kendisine karşı savaş açılmayacağından emin olarak düşmanın gücü köreltilecek Kureyş, Medine ve etrafında kendisine bir yardımcı bulamayacaktı. Bu özelliğin ışığı altında ya İslam ya da savaş prensibiyle hareket ederek İslam'ı bütünüyle tatbik edebilecek güce ulaşıldığında İslami hareketin istediğiyle ittifak edip istediğiyle savaşmasında bir beis yoktur. Eğer İslami hareket, müttefiklerle bir anlaşma yapılmasına karar vermişse, bu anlaşma hükümlerine bağlı kalmalıdır.